Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ve bârek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ama ba'd Evet bugün 19 Mart 2009 Perşembe Beykuniye hadis mustalahı ilk dersimizi işleyeceğiz bugün inşallah ilk dersimiz inşallah mübarek olur Yani elhamdülillah giriş Yapıyoruz derse sevindimle de yani <gülüyor> Bayağıdır bir niyetimiz vardı Evet inşallah hayırlı olur. Bugün hadis mustalahında ilk dersimiz. Tabi hadis mustalahı ne demek onu da anlatsa. Hadis usulünden bir kısım, bir bölümdür hadis mustalahı. Evet şimdi ondan önce bu ilk dersimiz olduğu için diğerki metinlerde de olduğu gibi böyle bir ön mukaddime yapıyoruz. Anlatacağız kastımız, ne okutacağız, hangi kitap, yazarı kim, usulümüz nasıl olacak, nasıl işleyeceğiz bu hadis dersini, ne anlatacağız vesaire. Şimdi bu Kısaca şöyle bir giriş yapayım. Biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak ne inanıyoruz? Allah Azze ve Celle vahiy indirmiştir. Bu vahiy Kur'an'dan ve sünnetten ibaret. Evet. Üçüncü bir mastar yok. Kur'an ve sünnetten ibaret. Bunların ikisi de bizim için vahiy. Hadis vahiydir demiyoruz. Değil mi? Sünnet vahiydir. Evet. Ha, sünnet nasıl anlaşılır? Hadis hadis yoluyla varılır. Yani kimine göre hadis sahihtir, kimine göre zayıftır o ayrı bir mevzu. Biz hadisin bizzat... E her hadisin bizzat zatına demiyoruz vahiy, vahiy, vahiy. Adın mı? Bu, bu sünnet vahiydir diyoruz. Bu sünnetin e, hangisi olduğu için Allah bize yol Kur'an'da e, göstermiştir. İşte insanların adaletine bakın demiştir vesaire. Evet. Tamam mı? Sünnet bizim için nedir? Vahiydir. Sünnet bizim için vahiydir. Peki biz de işte bu basiretle çıkarak bu vahiyi ne yapıyoruz? Bu vahiye ulaşma, bu sünnetin sahilini, zayıflığını vesaire... Ee, bu sünnetten hangisi sahih yolla gelmiş, hangisi e, sünnet değil, bunları bulmak için hadis usullerinden hadis mustalahı ki bu ilk e, evet. e, hadis usulüne ilk girişlerden, ilk giriş mevzularından bir tanesidir mustalah. Evet. O yüzden e, inşallah işleyeceğiz. Şimdi sünnet ne demek? Sünneti önce kısa tarif. Mesela alemler bunu tarif etmiş. مَا عُضِيْفَ اَيْلَنْ نَبِي سَسَلَّمْ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِيَ لِنْ اَوْ Sünnet bu. Yani Nebisa Selem'e izafe edilen sünnet nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen kavli, fiili ve takriri şeylerdir. Yani kavli bir şey söyler. Din adına. Veya din adına bir fiil işler. Bunların hepsi nedir? Vahidir. Veya din adına bir şeyi ikrar eder. Ya gülümseyerek, ya e, herhangi bir şeyle, ya da sözle tekrar ama arız olmuş bir şeyi takrir ederek, ezan meselesi, mevzusu gibi mesela Bunlar nedir? Bunlar sünnet. O yüzden e, sünnet kısaca bu. İşte biz Buna ulaşma adına işte bu Nebis Aleyhisselam'ın fiili hangisi fiilleri, takrilleri hangisi Nebis Aleyhisselam'dan gelmiş bize varit olmuş. Onlara ulaşabilmek için bir köprü olan mustalah ilmini işleyeceğiz inşallah. Tabi bu bir başlangıçtır. Hadis ilmi çok geniş çok şey. Yani biz e, meseleyi tahkik edecek falan değiliz. Biz bir giriş babında meseleyi kabı olarak bilelim diye inşallah okuyacağız. Yani Kısacası Allah Azze ve Celle'nin kitabında mesela sünnetin vahiy olduğuna dair bir sürü Deliller var işte. O ama yantık o an ilhava. huwa illa vahiyi nuha. İşte o vakıtasından konuşmaz. Ona işte ancak söyledikleri bizim vahiyimizledir. Ve <gülüyor> zannet elek azikrâli tube yineri nasi ma nuzile ileyhim ve la alhum Yani biz sana işte zikrindir diye ki değil mi? İnsanlar indirileni açıklayasın diye umurumuz ki onlar düşünürler, akıllarlar vesaire onlar ve resul ve değil mi resul size ne verdiyse onu alın neden yasak bundan hepsi delildir ha bunlar delil olmaz diyorlar hadis tercileri vesaire işte Allah'a itaat etmek şey resul'e itaat etmek Allah'a itaat etmektir çünkü ayet diyor ki kim resul'e itaat ederse ya yani bunlar boş şey. Anam ya yani bunlar o kadar cahil ki bu, bu aradaki yani bunu, ne bileyim ya süper bunlar diye konuşmayacak kadar boş yani. Atamıyorum. Yani diyorlar ki yani o kadar hani Sübhanallah. Hiç usulden, hiçbir şeyden haberleri yok. Yani diyorlar ki Allah başka ayet edemiyor mu? Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmektir. E i̇şte arasında tenakuz mu var sen cem ediyorsun? Değil mi? Evet. Ha, cemmem, nedir? Cem mümkünse nesh veya iptal mulha olur. Yani bu açıktır. Burada Allah, Allah ve Resul'ü diyorsa bunlar asılda ayrı ayrı olmasıdır. Senin ekstra bir delil getirmen lazım tek olduğuna dair. Senin o ayeti getirmen bu ayetin neshi babında veya bu ayetin hükmünün istillanın mulgası babında değildir. Senin onu getirmen bir olayın tebiyyini babındandır. Yoksa yani tamam Resul'e de itaat etmek Allah Biz dedik mi Resul'e itaat etmek Allah'a itaat etmek değildir. Onun hükmünü iptal etmiyor. Yani oraya bak. Hükmünü iptal etmiyor. Yani biz nerede yaşıyoruz? Sübhanallah. Neyse yani o da de gelir bunlar. Bir dakika şu, o mesaj bir geldi. Ona bir bakayım. Şunu durdurayım. Evet devam. <gülme> tamam. Ya baba var. Ve, ve in kuntun tuhbedunallah fetsabeyin uyuhibyukumullah. Eğer siz Allah severseniz bana oyun ki Allah da sizi sevsin vesaire. Yine bizim de delillerimiz var, değil mi? Neb Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? La ul fiyana aha da ala arikatih yeatihi emrun mimma an Fekrullah Edreimi ve Cedenafi kitablarına ittebana işte Abu Dawud da vesaire. İşte ne biliyorsanız sizden birisini şöyle bulmayayım. Koltuğuna yak işte bu yaslanmış. Ben Allah'ın kitabında bulduğumu alırım vesaire. <gülüyor> yani onun var yani bunlar açık. Bunlar şimdi mevzumuz bu değil hani bunu tartışmak değil. Yine selefin kabillerinden var. Mesela ne diyor işte Hasan ibni Basri. Mesela burada bak bir nakil var elimde kitapta ee, diyor ki mesela işte anıl Hasan ibn Basri, Hasan ibn Basri'den anıl İmran ibn Hussein, İmran ibn Hussein kanejali sen oturuyormuş İmran ibn Hussein ve mahpo hu eshabu eshabı beraber. Tam. Ve Kaderajül min al kavim bir kavim var orada bir grup insandan bir adam çıkıyor diyor ki La tuhadisuna illa bil Kur'an ancak bize Kur'an'dan bahsedin, Kur'an'dan ancak bize söz getirin. Kâl diyor ki o da, ve ona dedi ki, idni yaklaş, fedena o da yaklaşıyor yaklaşıyor buraya onu söyleyen adam o da yaklaşıyor fe kale ona diyor ki erae talevu ashabuk ila'l-kur'an ekunta tajidu fihi salat'ez-zuhri arba'an diyor ki erae yani sen şunu hiç görmüyor musun yani şunu hiç farkında varmıyor musun lavkilt ente ve ashabuk sen ve senin bu arkadaşların ashabın kur'an'a kur'an'a tevkil etsiniz. Yani yani Kur Kurana baş başa bırakılsanız siz tam ila Kur'an. Ekun tecdu bulabilir misin? Neyi? Fi o Kur'an'da salatuz zuhri arba'an. Öğle namazının 4 rekat olduğunu bulabilir misin? Yok. Fa salatu'l asri arba'an. İkindi namazının 4 rekat olduğunu bulabilir misin? Ve'l magribi thalasan. Akşam namazının 3 rekat. Tekrar u fi sunneteyn. Ondan sonra bunların ilk 2 rekatında okuyorsun sesli olan kastediyor. Sesli okuyorsun. İşte bunların hiçbirini hiçbirini bulamazsın. Yaşanan sünnet diyorlar bunlar. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. <gülüyor> ciharete bak. Niye şiaların sünnetinde yaşanmıyor canım? Yani. Şialar farklı kılıyor. Hangi yaşanan sünneti? Şiaların yaşanan sünneti mi, bizim mi? Başka fırkalar var. Yoksa batınilerin yaşadığı sünnet mi? Onların da farklı sünneti var. <gülüyor> böyle gelmiş, böyle gider. Kime göre böyle gelmiş? Şialara göre farklı gelmiş. Yaşanan sünnet kimin yaşadığı sünnet? Neyse bunlar yani inşallah. <gülüyor> Sonra gel, tamam. İşte tam bu Behagir ve vesaire bunlar falan. Yine e, sonra devam ediyor. Eraytelavukülte ente ve ashabuk ile Kur'an. Yine görmüyor musun sen sen ve ashabın Kur'an'la bırakırsanız baş başa. Ekuntetecürü tavaf seven. Tavafın 7 kere olduğunu bulabilir miydin? Ve tavaf Safa ve'l Merve. Safa mervey Merve'yi say tavaf. Yani say demek istiyor. Sayı bulabilir misin? Anlatabiliyor muyum? Sonra diyor ki ey kavmin yani ey kavmı khuzu anna fe innakum vallahi in lam taf'alu latudillu. Yapmazsınız saparsınız. Ondan sonra yine an Muhammed İbni Kesir'den, an Evza Evza'dan, an Hasan İbni Atiyye'den قال dedi ki: Kâne Cibril yenzil ala'n-nebi sallallahu aleyhi sünne. sellem sünnetle Nebi sallallahu aleyhi yani sünnet vahiy etmek için. Kemâ yenzil aleyhi'l-Kur'an. Nasıl Kur'an ela iniyorsa sünnetle de inerdi. Bu bizim selefimizin de sözleri bunlar. Onları da tabii naklediyoruz. Yine Anil Efzai radıyallahu anh'tan ne diyor? "Kale <dedi? gülüyor> Eyyub es yani Eyyub ne diyor? İza haddest haddesta er-racul bis sünneti. Adama bir adama bir sünnetten bahsedersen. sünnetle hadis tahdid edersen. Faqala ve derse "Da'na min Ya bırak bunu. Bunları bırak yani sünnetten falan bırak bu sünneti falan derse ve hadisname el-Kur'an <gülüyor> bize Kur'an'dan bahseder. Burak sünneti derse fa'len bilki ennahu dallun mudil sapıtmıştır ve saptırandır. Bu bunu böylece biliyor. Bunlar da hepsi selefimizin neleri nasihatları. Bunda hakim eee fi marifet ulumul hadisde bey beyhaki fi'l medhhalde ki كما fi hücciyet es-sunne de el-hatib fi'l kifaye de falan bunları naklediyor. Evet. Bu lemdeki kitapta böyle tahric etmiş. Evet yine başka hmm. İmam Şafii diyor ki burada yazıyor Zekel İmam Şafii el ayat lati el hikme yani içinde kitap ve hikmet geçen ayetler var ya onlardan bahsederken ki kavli Allah azze ve şu kavlinde olduğu gibi lekad mennallahu ala'l mu'mineen izba'sa feehim rasulen min ve ve ve fi işte Allah ne buyuruyor Allah müminlere ne yapmıştır? Nimet vermiştir. Ney? Ki onlara Resul göndererek. Değil mi? Kendi nefislerinden. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları temizliyor ve onlara kitap ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ne diyorsa o diyor ki zekrallahu'l kitab ve kur'an. Allah kitabı zikretmiştir. Bunu İmam-ı söylüyor. O da nedir? Kur'an. Ve zekrallahu'l Hikme ve hikmeti de zikretmiştir. Değil mi? Yani hikmet de vel hikmeti sünnetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bunda. İşte nerede söylüyor? İsaarede. Bu da selefimizden e, lafızlar. Tabi biz diyoruz ki e, bu e, sünnet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sünneti tedvin etmek. Teelif Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başlamıştır. Bir tane e, say, hadis getiriyorlar. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, yazılmasını yasakladığına dair o da onun da bir sürü sebepleri var ha kim işte e, Kur'an hariç silsin diyor hadis evet. varmış şimdi vesaire e, o, o da onda zaten sebepleri var sonra zaten e, e, yasaklanmadı ondan sonra ne bir hatta bizzat e, teşvik ettiği bir sürü delilimiz var. Tedvin. Mesela hemen bunlardan tedvin, tedvin etmek sahabenin döneminde başlamıştır. Yani tedvin, ama nasıl tedvin? Şimdi tedvin te'lif demek. Tedvin lugaten yani ne demek tedvin lugaten? Yani cem mutafarrak muteferrek el-muşatetit. Yani böyle to, parça Topla. parça olan şeyleri toplamak demek. Evet. Uslahi manası tedvin te'lif demek. Te'lif ile eşit manadadır. Te'lif etmek, tasnif etmek. Tamam. Tedvin ya aş ekstra bir şey yapmıyorsun lazım. Yok yok tedbin. Aha ama bu tedvin ettiğin şey ya böyle karışık şeyler. Şimdi sahabe döneminde bulunuyorduk. E, aynı sayfada Kur'an vardı. E, hadisler vardı. Sonradan e, sonra bir dönem geldi. Sadece ne oldu? E, i̇şte tabin dönemi geldi. Sadece sahabelerin e, sadece hadis yazdılar. Sonra bir grup geldi. Sahabe ve hadis sözlerini yazdılar. Sonra bir grup geldi. Vesaire ikisini ayırdılar bir sürü dönem geldi geçti. Şimdi buradan hemen bir elimdeki kitaptan bir nakil yapayım. Dedi ki ya biz Resulullah zamanında başlamıştı Tirmiz. Şimdi burada diyor ki bak mesela Âmâmun Delli hadis Ebu Hureyre hadisi. Ebu Hureyre diyor ki ey Radiyallahu diyor ki "Mâ mines sahâbe ahadun ekseru hadîsen minnî." Hadis hadis hadis noktasında diyor. Benden daha çok olan hiçbir sahabe Yoktur diyor Ebû Hureyre. İlla ancak mâ Abdullah ibn Amr. Ancak Abdullah ibn Amr'dan gelenler hariç. Neden? Çünkü diyor ki innehu yektub ve enâ la ektub. O çünkü yazıyordu. Ben ise yazmıyordum. Tamam mı? Bu Bukhara'da mevcut. Yani demek ki o zamandan başlamış tedvin. Ondan sonra şimdi müsteşriklerin söylediğine bakma. Onlar zaten bozma adına bunları söylemişler. Ee, sonra yine Ebu Hureyre e, Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki katabe rasul asasen fi feth Mekke e, e, e, Mekke fetlinde hutbe veriyor diyor ki ila -e kal hatta sonra böyle diyor uktubi uktubu yazın diyor. Ondan sonra yine hadis İbn Abbas Resul, bu da nerede geçiyordu? tabi o da e, Bukhar'da yine. Yine hadis İbn Abbas En-nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve hastalığında şöyle diyor etuni bi kitabin. Bana bir kitap getirin. Aktubu lekum kitaben size bir şey yazayım bir kitabet yazayım la tadillu badehu. Ondan sonra sapmayacağınız sapmazsınız. Yine aynı şekilde masallar, bukar ve Bunlar da ne bir sasılam zamandan beri bu tedvin ediliyordu. E, tabii diyoruz ki sahabeler bu sünneti rivayet ederlerken ve tedvin ederlerken acayip siz davranmışlar. Bak bundan da şimdi bir iki ufak tefek nakil var. Onları da yapayım. Bunlar güzel şeyler. Bak burada. <gülüyor> Acayip diye yani sahabiler o kadar siz davranmışlar ki bak mesela Enes Radiyallahu Anh dedi ki Enes Radiyallahu Anh diyor ki eee enni an uhtaeh la bi asyae sema'tuha min Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve eğer diyor ben korkmasaydım hata edeceğimden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den size şeyler naklederdim duyduğum şeyleri naklederdim o قال لا şöyle diyor. Ev qale Rasulullah sallallahu aleyhi ve söylediklerini kasederdim ve zalike enni semi'tuhu yekul. Çünkü neden neden bunu korkuyor sevmini söylüyor? Çünkü nebi sallallahu aleyhi ve şöyle duydum diyor. Men kez, ke, ke men kadeb alayya mutamiden falyatabawa maqadahu Kim benim üzerime yalan söylerse benim adıma e, cehennemdeki yerini hazırlasın. Yine bak an, e, bu nerede geçiyor? İşte Sünen Darimi'de bu mevcut. Ee, enes radıyallahu anh bu şeyi. Buna rağmen ne kadar nakletmiş bak. Demek ki o kadar şeyden korkmuş. Yani buna rağmen ne kadar nakletikleri var. Yine An İbn-i Sirin. i̇bn Sirin ee, ee, diyor ki Kale dedi ki Kâne Enes qalilul hadis. Enes radıyallahu çok az hadis nakledendi. Qalilul hadis. Hadisi az olandı. an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve kâne izâ haddese. Bu hadis ee, rivayet ettiği zaman an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'tan. Kale derdi ki Şöyle dermiş. Bak, o kadar titiz ki yani. Diyor ki <gülüyor> Mesela ben sana bir şey anlatıyorum. Sonra diyorum ki veya Resulullah'ın dediği gibi. Yani tam lafızlarını böyle şey yapamıyorum. Veya Resulullah nasıl demişse diye. Böyle düzeltiyorum lafızları. Bak o kadar titizler yani. Lafızlar. Bu da işte İbn-i sünninde tam mukaddimede vesaire. Yine bu an Şabi ve İbn-i Sirin i̇bn Enne Mes İbni Mes'ud, İbni Mes'ud radıyallahu anh, kâne ıza hadis rivayet ettiği zaman, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve fil eyyem, yani günler, günlerde ne diyor? terbe'uh ve yani rengi kararırmış ya, rengi salarmış, falan, hadis rivayet ettiği zaman bak, subhanallah, ve kâle ve derdi ki, ve hâkeze, veya böyle, yani ve böyle, ev nahfuh, veya buna benzer, yani, hani lafızda bana şüphe mesela, tereddüt veya buna benzer, ve her keda veya bunun gibi veya buna benzerler dermişler yani. Subhanallah bu da sünen darimi de ve saire yine aynı Şahbi Şahbiden, kâle diyor ki, calesi İbne Ömer bak İbne Ömerle beraber oturdum seneten bir bir sene boyunca İbne Ömerle oturmuş falan <Gülüyor> esmahu yezkuru <Gülüyor> hadisen andasöyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis sikettiğini duymadım diye Subhanallah görüyor musunuz o kadar sizlik arıyorlar bunu da İbne Mâce Tamam, مقدمة دارمي فسننه. Tamam. Sonra başka mesela başka bir rivayette bak ne diyor şimdi yesalu yesalu ahaduhum el mes'ale veya yusalu ahaduhum el mes'ale. Feyerudha feyerudha haza ila haza hatta yerci' ila el awal. Birisine şimdi soru soruluyormuş. O da ona havale ediyor. O onu havale ediyor, ta ki en başa geri dönüyormuş. Ta ki en başa <gülüyor> ilk söyleyene geri dönüyor. Bu da nerede? İbn-i cami Cami'u Beyanil İlm cami ve Fadlihü'de Cami'u Beyanil İlm ve Fadlihü'de Sonra ee, zikrediliyor. Ondan sonra an, Anil Sa'ib i̇bn Yezid Bak güzel rivayetler var. Yezid'den Anil an Sa'ib İbn-i Yezid'den ki, Sa'at Saatle çıktım. Bu saat, ee, Sahabe ile çıkıyor yola İlâ Mekke'ye Mekke çıkıyor. Fama semi'tuhu yuhadisu hadisen an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta medine Medine'ye dönünceye kadar bak o kadar uzun mesafe zaten yol ne kadar. Dönünceye kadar bir, hiç hadis hissetmedim Resulullah'tan zikretti. <gülüyor> o kadar titiz davranmıştı o zaman Ve yani bunu İbn Mace'in de fî Sunen'i fî Sunen'i mukaddime de. Ba e, evet Edarim Sunen'inde. Bu, bu rivayetler var yine Ana Abdurrahman İbn Ebileyl'a son olarak bir şey daha nakledeyim. Ana Abdurrahman İbn 'dan diyor ki kale şöyle diyor. Kulna e, Zeyd İbn Arkam. Zeyd İbn Arkam da ded dedi ki hadisna an sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis zikret. Fekale dedi ki kebirna ve nesina. Biz büyüdük ve unuttuk. Yaşlandık ve unuttuk. Böyle <gülüyor> <gülüyor> hadis an-Resulullah-s. şedid. Resulullah sallallahu aleyhi ve hadis rivayet etmek çok şedid bir şeydir. Yani öyle basit bir şey değil ha. Yani biz zaten beri kaç tane hadis saydık değil mi? O ayrı tabii. Bunun inmek lazım şeylere. Değil mi? Bunu, bu da maruz zaten. Evet bu da İbn Mace sünnünün de mukaddimesi de. Bu ne olacak? Bunlar hepsi. Evet. Tamam? Tabii ne dedik? Bunlar sahabe döneminde ee, işte bunlar tertip edilmiş. Sonra ee, çok titiz davranmışlar. Bunların hepsini zikredik. Sonra bu nesilden nesile istinad yoluyla ne yapmış? Ne yapılmış? Bize rivayet edilmiş. Evet. Değil mi? İstinat i̇şte yolları bize rivayet edilmiş. Sonra bun bunlar tedvin edilmiş, okutulmuş. Bu hadisler tarih boyunca ezberletilmiş, fıkına inilmiş, usuller yazılmış. Yani tarih boyunca hep ümmet bununla amel etmiş. Yani bu ümmetin bir mirası. Yani subhanallah. Ee, sonra yıllar sonra 3-4 tane çapuluş çıkıyor. Bu ümmetin mirasını yani çoluk çocuk böyle sağda solda bu ümmetin mirasını çöpe atacak kadar cesaretli. Yani nasıl Allah'a hesap verecekler? Subhanallah. Böyle bir büyük mirası. Tarih nesilden nesile alimler yani bu e, yani ümmeti bayrağını böyle elinde, sancağını elinde taşıyan bu alimler nesilden nesile bunu okutmuş, ezber etmiş, tedvin etmiş, ders olarak görmüşler, usuller yazmışlar. Yani üç beş çoluk çocuk bugün doğa düzgün Arapçayı bilen yok, arasında bir tane hafız yok, düzgün. Çoğu namaz kılmıyor dediğin gibi canım. Yani biliyoruz biz bunları. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya ne olur işte üç dört tane böyle insan var işte. Davetçi diye bilinen böyle hadisin kendisi. Süslü edebiyatı var şimdi bunların, tamam mı? Türkçesi güzel adamın, edebiyatı da güzel süslüyor. Ses da böyle bir yapmacık yapıyor böyle, işte biz böyle yaptık gibi. Heh, ne oluyor işte etrafındaki miskin, gariban, çoğu da bayan kız zaten, aklı yarı. Tutmuş onları kandırmış, almış peşinden böyle ya, açık açık yani. Heh, tutmuş onları peşinden sürüklüyor. Bak mesela, yani biz bunları gözümüzle görüyoruz. Bak mesela Sultanahmet'e git bunların şeyine, kitap fuarına mesela, evet. git stand yerlerine, kitapları imzalarken bak, Safta 200 kişi var, 190'ı kadındır. Ne olacak yani? Anladın mı? He? Neden? Çünkü kadın nazik, böyle hoşuna gider böyle büyülü kelimelerden. Anladın mı? Yani bir kadını sen iki dakikada aşık edersin belki kendine. Yani kadın böyledir, miskindir, güzel konuş. Bitti. He. Sen böyle güzel iki dini bir şey dök. Tamam mı? Kadın böyle bayıldı, Allah mezan edersen Hiç bakmaz. Bu bir tane ayet mi söyledi? Bak böyle bir buçuk saatlik konuşmasında bir tane ayet söylemiştir. Bir tane de hadis mantığına uyduğu için belki zikretmiştir. Bu yani. Gerisi suçluya edebiyattan ibaret, anladın mı? boş yani. Biz bunları görüyoruz yani. Keşke bu, bu sene bu sene hiç geldi mi Sultan Ahmed Kitabı mı? Evet, yani. yani bir gör bunların böyle Ama imza günlerini, biliyor bir yani bir gör seneler. yani böyle böyle geliyor bana hocam diyor böyle bir de resim çektim hocam yanında da geçiyor evet, şöyle kocası da geçiyor karşıya böyle de, böyle ha, resmini de çektiriyor Öldüm. maşallah yani Öldüm. ümmet size kaldı yani bu Öldüm. miras bu atalım imamı şafirler malikler hepsi hepsi hepsi böyle halvet tokalaşmak kerizdi bunlar hepsi haram dedi bunlar yani bugün ya var ya Allah'u ekber <gülüyor> <gülüyor> benim bir arkadaş var diyor şimdi abi bunların kafasını kesin <gülüyor> geçeceksin getireceksin diyez ve <gülüyor> kime Sübhanallah. Sübhanallah. Evet, diyoruz ki bu e, mesela bu alimler e, mesela Allah Azze ve Celle'nin işte böylece mesela sizin sizi insanlara şahit olmanız, size şahit olması için sizi vasat ümmet kıldık. Bu ayet mesela kim kendisine hidayet belli olduktan sonra müminlerin yolundan başka bir yoluna başka bir yola uyarsa ayeti bir fasık size haber getirirse haberinin doğruluğunu alaştığın ayeti ve buna benzer ayetleri hep itibar alarak ne yapmışlar? Hadislerini yazmışlar. Ricaller hakkında, raviler hakkında ne yapmışlar? Tarih boyunca hep konuşmuşlar, ciltlerce kitap yazmışlar ve bunların hepsi allame. Bunların 5-6 yaşındayken hafız olmuş insanlar. Yani... Evet. Ve buna benzer ayetleri hep alırken ne yapmışlar bunlar? İsnaattan bahsetmişler. İsnaattan bahsetmişler. Hadisin isnatlarından bahsetmişler ve birbirlerine şahitlik etmişlerdir bunlar. Bunlar e, isnada çok önem vermişler. Mesela birkaç tanesini örnek verelim. Şimdi birkaç tanesini örnek verelim isnadın. Bak buradan birkaç e, yerden şimdi ben bir alıntı yapayım. Bak isnadın önemine dair mesela bunlar ne kadar önem göstermişler. Bak şuradan bir alıntı yapayım. Diyor ki bak eee e, Mesela Süfyan Sevri ne diyor? Diyor ki el isnadu isna silahul mümin. İs nad? Han isnad ne? Yani burada arada raviler var, hepsi birbirine isnad ediyor. Ondan ama isnad. Tamam? Ee, Süfyan Sevri diyor ki el isnadu isna silahul mümin. Silahul mümin. İs nad diyor müminin silahıdır. İs nad Müminin silahıdır diyor. Fe izâ lem yekun me'ahu silahun. Eğer onda sil yanında beraberinde silah olmazsa bu müminin. Fe bi ey yeşeyini yu katil. Neyle bu adam savaşacak? Neyle kital edecek? Senin elinde silahın yoksa. Neyle kital edersin? Boş. İşte diyor ki bu isnat müminin silahıdır diyor. Bunu nerede zikrediyor? i̇bn Hibban bunu mecruhinde zikrediyor. Ee, Süfyan Sebrin'in bu görüşünü. Yine Abdullah i̇bn Mübarek ne diyor? Diyor ki: "El-isnadu indi min ad-din." İsnad benim katımda, benim için, benim yanımda dindemdir. Dindendir diyor. "Laulal isnadu." Bak çok falan lafza bak. "Laulal isnadu." Eğer isnadı olmasaydı, "Laqala men sha'a -e men e, laqala men sha'a -e ma söylerdi. Değil mi abi? İsnadı olmasaydı, dileyen dilediğini söylerdi. Bu böyle dedi, bu böyle dedi. Dileyen dilediğini ne yapardı? Söylerdi. Yine e ee, İbnü Sirin'den var güzel. Diyor ki: "Kanu fi'z-zamani'l-evvel." İlk zamanda, ilk dönemde yani sahabeyi kastediyor. "Laysa el ve ilk yani veya sahabe hemen tabin ilk başları vesaire." Diyor ki: "Kanu fi'z-zamani'l-evvel." İlk dönemde diyor. "Laysa eluna an'il isnad." İsnaattan sormazlardı. "Felenma waqa'at'il fitne." Ancak ne zaman ki fitne vakı oldu? Hani yalancılar, kezzaplar çıktı, sahtekarlar çıktı, İslam düşmanları çıktı. "Se'alu an'il isnad." İsnaattan sormaya başladılar diyor artık. Bu kimdi? Bu adam evet, Rical. Evet, evet. Artık Rical ilimlere girmeye başladı. Likey neden? Likey ye ahuzu hadise ehli sünne. Çünkü ehli sünnetin hadisini alsınlar diye. Ve hadis ehli bidat ve bidatene'nin de hadislerini bıraksınlar evet. diye, terk etsinler diye. Artık ne yaptılar? İsnaattan sormaya başladılar. İşte bunu Süneni Tirmizi de kitabıyla ileledi. Tamam mı bu? Evet. Mevcut. Bu da ee, mevcut. Başka mesela ön mukaddime olarak e, ne söyleyebiliriz? İsnaadın önemine dair bir de bak şuradan bir ee, nakil yapayım. Bak bu malumatları böyle fazla bulamazsın Bunlar güzel yani. Çok güzel bu, bu sözler. Bak. Mesela bir de İbnü's-Seyyid'den daha var bir tane din. Bu da çok güzel. Diyor ki: "İnne hâzel ilme dinun. Bak bu ilim diyor. Yani ya ilim yani. Bilim, ilim. İnne hâzel ilme dînun. İlim bu işte bu ilim dindir diyor. Din. İlim dindir ya. فَنْزُرُوا اَمَّنْ تَأْخُذُونَ د۪ينَكُمْ Dininizi kimden aldığınıza bakın diyor. Bak. Dininizi kimden aldığınıza bakın diyor. Bu mukaddimetül müslim, müslim mukaddimesinde var yani. Deme vücudu. Tamam Başka ön mukaddime olarak ha işte biz de genel olarak şöyle toparlıyoruz diyoruz ki işte biz de bu basiretle yola çıkarak ne yapıyoruz? Hani bu kadar şimdi önemine Kur'an'dan, sünnetten, sahabes üzerinden, tabi'in sözlerinden bu kadar sünnetin hadis usulünün önemine e, dair şeyler zikrettikten sonra diyoruz ki işte biz de bu basiretle Allah'ın izniyle e, bu hadis ilmine e, giriş yapacağız. Yani hadis ilmine başlayacağız. Mustalah. İlk mevzu olarak da mustalah ilmini okumaya karar verdik tabi. Bu mustalah ilmi yani hadis usulünün içinde bir sürü mevzular var. Bunlardan bir tanesi de mustalah. E, ve mustalah, e, mustalah ne? Mustalah önce kısa bir anlaşılsın. Mustalah'ın tarifi şu çeşitli tarifleri var en güzel tariflerinden ilmun yu'rafu bihi ahvalul ravi vel mervi min haythul kabul ve red yani kabul ve red etme yönüyle tamam mı rivayet edenin ve edilenin ahvallerini kendisiyle bildiğimiz bir ilimdir Mustafa. yani sen o ravi rivayet veya rivayet edileni nasıl bileceksin Değil mi? Bunları bildiren bir ilim var. İşte bu ilmin bu ilmin ismine ne denir? Mustalah. Yani sahih nedir, zayıf nedir, hasen nedir? Kısımları vesaire. Bunları okuyacağız, bunları öğreneceğiz. Buna da mustalah diyor. Ha, peki bu mustalah ilminde bir sürü kitap var. Burada da giriş olarak biz neyi seçtik? Beykuni eserini seçtik. Şimdi nedir bu Beykuni'yi? Şimdi Beykuni İmam Beykuni'nin yazdığı bir eser. İmam Beykuni hakkında kısa bir özgeçmiş vereceğiz. Yani o 1080'lerde hicri 1080'lerde yapar ediyor. Çok böyle çok eski değil. Evet. Ama kendisinden sonra gelen ilim ehli, bizim hala günümüzde yaşayan alimler buna çok değer vermiş bu esere. Çok önem vermiş ve o zamandan bu zamana kadar hep ezberletilmiş okutulmuş. Ve yıllarca da hep okutuluyor. Harem'de, Mecid, Nevi'de, Mekke'de, başka ülkelerde hep okutuluyor bu. Başka şehirlerde vesaire hep okutuluyor. Bunları talebeler önem veriyorlar ve bunu ezberliyorlar. İki sayfalık, bir buçuk sayfalık, iki buçuk sayfalık bir kitap yani bu. Çok basit. Menzume şeklinde yazmış bunu. Hani böyle şiir şeklinde, böyle nazım şeklinde yazmış. Talebeler hem bunu ezberlesin diye ve muhtasardır zaten. Bu beyninde tablo şeklinde kalsın biliyorsun. Şiir ve buna benzer nazım bunları ezberlemek e, güzeldir. İnsan zor unutur bunu evet. ve kolaydır da yani. Çünkü böyle dil, dil üzerinde akıp gider yani bu. O yüzden biz İmam Beykun'un buna önem verdik. Mesela e, bu kitabı mesela önemine dair birkaç şey söyleyebiliriz. Mesela bu kitap bir kere menzume, menzume olması hasebiyle önemlidir. İki, muhtasar olması hasebiyle bir önemi vardır. Yani mutavvaller, uzunlar insanı sıkar. Ondan sonra kitap alimler tarafından beğeni görmüş ve kabul görmüş bir kitap olduğu hasebiyle de önemi var. Mesela Elba'nın talebesi bundan... E, 16 yani sen kendi zikrediyor bunu kitabında 16 17 sene önce falan bunu yazdığında e, şer şerh yazıyor bu Beykuni'ye ve bunu Şeyh Elbani arz ediyor. Sonra Şeyh Elbani bu yaptığı şerhin bir kısmını düzeltiyor, bazı hatalarını düzeltiyor. Bu Beykuniye'nin değil, şerhinin yani talebesinin şerhinin. Bazı iyadeleri yapıyor falan. Yani Elbani de buna çok önem veriyor bu kitaba. Sonra günümüzdeki alimlerden bunu okutan Şeyh Hüseyin bunu okuttu. İşte Elbani'nin e, e, talebesi bunu okuttu. İşte e, <gülüyor> Ee, Ali ee, İbn Abdullah e, el-Hamid el-Halabi el e, talebelerinden bunu okuttu ve buna kitap yazdı. El-Huseyni buna şer yazdı. Günümüz muhaddislerinden Abdulkerim Kerimil hudeyr bunu okuttu ve hala da ok okutuyor alimler. E, ve yüzlerce bunu okutan alim var günümüzde. Okutmuş yüzlerce kez ders olarak işlemiş talebeler ezberlemişler bunu. Var. İnşallah e, bu kitap önemli yani bunu okuyacağız. Peki kitabın usulü nasıl? Kısaca ondan bahsedecek olsak, demin anlattığım gibi kitap bunu bir buçuk, iki, yani müellif bunu 1,5 2 sayfada yazmış, bitirmiş. Ee, menzume şeklinde yazmış. Menzume şeklinde tarifleri bildirmiş. Sayh hadisine, zayıf hadisine menzume şeklinde. Sonra bunu alimler işte şerh etmiş. Mesela bu iki sayfalık ve iki buçuk sayfalık işte hattın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre değişiyor. Bu kitabı mesela Elbani talebesi 75 sayfada şerh etmiş. Huseymin 125 sayfada şerh etmiş. Başka alimler daha uzun tutmuş. Mesela bu Beykuniye'ye şerhi var 300-400 sayfalık. Yine Elbani'nin aynı bu talebesi. Eseri e yani iki kere e şerh yazıyor. Bir bu muhtasar bir de geniş. 300-400 belki 500 sayfalık şerh yazıyor. Yani çok önemli bir eser. Biz de işte böyle bu menzumeleri tek tek açıklayacağız. Evet. Tamam, kitabın usulü böyle. Peki bizim nasıl usulümüz olacak bu kitabı okuturken? Biz şöyle okutacağız. Önce menzumeyi okuyacağız. Baştan sona 2,5 sayfayı. Sonra her derste menzum eden bir tane, iki tane, üç tane böyle Türkçeye çevireceğiz. Şerh Türkçe'ye çevireceğiz, mana vereceğiz, sonra şah vereceğiz. Örnekler vereceğiz hadislerden, şahleri vereceğiz, taksimatları gideceğiz, çizeceğiz, edeceğiz vesaire. O şekilde bizim de okutma usulümüz o şekilde. İşte fıkıh okuttuğumuz gibi, akide okuttuğumuz gibi bu şekilde şerh ederek inşallah okutacağız. Evet. Ee, dedik ki ne dedik? Eee Dedi ki bunu kim yazdı? Bu kitabın yazarı kim? İmam Beykuni. Şimdi İmam Beykuni hakkında ben kısa bir bilgi topladım. Çok kısa bir bilgi topladım. Diyoruz ki ismi ne bunun? Taha İbni Muhammed İbni Fetuh el Beykuni. Taha İbni Muhammed İbni Fetuh el Beykuni bunu yazan. Kitap yani ismine de Beykuni ismini vermiş kendi şeyinden alıyor isminden. Evet. Ee, alıyor bunu. Kendisi muhaddis, usuli birisidir. Hem usuleli muhaddistir de Vefatı Hicri 1080'ler tam böyle net bir şey yok. Sonra Fethül e, e, Kadir el-Maghis eseri bulunmakta. Bu hadis ilmi hakkında bir eserdir. Elba'nın talebesi olan Ali Hasan el-Halebi diyor ki bu kitap, bak böyle bir kitabı var işte Fethul Kadir el-Maghis diye bir kitabı var bunun. Bu İmam Beykun'un başka bir kitabı var. E, Elba'nın talebesi diyor ki Ali Hasan el-Halebi. Bu kitap diyor, yani bu Beykuniye değil, bu ebür kitabı. Evet. Bu kitap diyor, bu kitabın maktutatı yani el yazması Türkiye'deki Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır diye Elvani talebesi. Biliyorsun bu Topkapı Sarayı'nı biliyorsun. Bu Süleymaniye Kütüphanesi var, bir de Topkapı müzedir zaten. O müzenin içinde, ama şimdi müzenin içinde kütüphane bölümü var. Mesela o halka girdin mi hiç oraya kütüphane Şöyle kısmına? Işte. Maktutatların olduğu Belki. kısmı, he. Ha, o, orası özel bir izin şey, alıyorsun. Tabii öyle giriyorsun. Fotoğraf. yani. Orası müze değildir yani. yani bakarsın, müze içinde bir değil. Bir orada kitap çıkarmak için işte para, parayı verirsen alırsın. Girersin içeri. Yoksa giremezsin. Öyledir yani. Hadi, Benim hadi. Şeyh Abdülhalik geldiğinde de biz gittik oraya. Tamirattaydı. O da İmam Gazel'in bir maktutatı vardı. E, onun fotokopilerini alacaktı. Çünkü evet. doktorası onun üzerine yapacak. O da bir tane yer var biliyor musun? Küçük böyle köhne bir yer. Bahçeli. Ha. Orada maktutları sebebi. Ebu Doğut'u orada bulduk. Bakayım. Hmm. Evet o Evet. İşte bu e, Türk, o Topkapı Sarayı'nın kütüphane bölümünde bulunuyor. Adamlar bizim Hı. şeyleri Adres daha iyi miyiz bana? <gülüyor> <gülüyor> Biz ayakta yiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. şeker buraya gele gele bize görev vere ver abi. Çünkü alıştık hepsini vallahi var ya Süleymaniye'ye bir giriyorum tamam mı kütüphanesine? Müdür artık tanıyor gide gide yani şey bir gidiyorum abi o hani bilgisayarların olduğu evet. bölüme artık bahis de yapmayı biliyorum orada hangi kitap nasıl bulacaksın falan. O bilgisayarın şey problem biraz karışıktır vesaire. Elhamdülillah yani tecrübe oluyor güzel yani. Ya içine girdiğin zaman Aran abi yetiyorsun bitiyorsun kokusu yetiyor ya o maktutatlar. Vallahi Esen adam abi, bana bir getirdi yok. maktutatın bizzat kendisini içinden 80 sayfalık bir kısmının fotokopisini istiyorduk biz tamam mı? Bir arkadaş böyle Şafi Fıkıh var orada namaz bölümünü istiyordu. Yok şey namaz ve sekat bölümünü istiyordu 80 sayfa muhtasak. Abi adam bulamadı mı? E, şimdi orada görevlilerden büyük bir kısmı yoktu o gün. Oraya koydukları adam da şey, <gülüyor> acemi biraz tamam mı? da çok falan pek bilmiyor. Bir de el yazma eseri okumak çok zordur. Ben de okuyamıyorum yani. E, çok karışıktır yani. Adam abi getirmez mi kitabın orijinalini? Benim elime vermez mi abi ya? Böyle, yazılmış belki bin sene önce ya. <gülüyor> Allah ya bir gördüm var ya insan içi gidiyor ya. Nasıl kokladım kitabı böyle kokuyor, tarih kokuyor resmen ya. Ama var ya böyle dokunsan, yani hafif böyle fazlaysan paramparça olacak kitap ya. O kadar şey. Elhamdulillah bulduk ya sonra. Evet. ne diyor? Türkiye'deki Topkapı Sarayı'nda bulunmakta. Evet. Sonra bazı hadis alimleri bu müellifin ismini Ömer e, İbni Muhammed. Biz nasıl okuduk? Taha İbni Muhammed diye okuduk. Evet. Bazı alimler demiş, demişler ki hayır o Ömer İbni Muhammed İbni Fethuhu'l-Beykuni Taha İbni Muhammed İbni Fethuhu'l-Beykuni değil. Evet. Ömer İbni e, Muhammed İbni e, e, Yani Ömer İbni Muhammed İbni Fethuhu'l-Beykuni demişler. Evet. Ancak e, Şeyh Elbani talebesi diyor ki Üstaz hal diye birisi var. İsminin Taha olduğunu, Taha ibni Muhammed olduğunu yani Ömer ibni Muhammed değil de Taha ibni Muhammed olduğunu kesin olarak belirtmiştir diyor bu müşriğ. Evet. Üstad bir de zerkeliği var bir tane. O da tereddütte bulunmuş ismi hakkında ya Ömerdir demiş, ya Taha Taha'dır demiş. O da muallakta bırakmış. Sonra Elbent talebesinin de sonunda diyor ki Allahu alem ya, Allahu alem. Bunlar söylenmiş. Kısa bu kadar yani pek bir şey yok adamın yani bilinen. Hayatı ama eseri ortada. Evet. Tam buraya kadar anlaşıldı. Şimdi şey yapacağız inşallah. Şeye de değineceğiz biraz da. Ee, şimdi bu bizim e, ne dedik? E, Beykuniye'nin ne şahleri var? Kimler zamanda tarihte ne şah yazmış? Hangi alimler şah yazmış? Bunun hakkında da kısa bir bilgi verelim. Şimdi buradan bir yine Şehir Ervan'ın talebesi e, e, bu kitabından bir alıntı yapayım. Bu şahleri toplamış. Toplamış da hangi sayfadaydı? Şimdi gel bu. Evet. Şimdi burada tam 15 tane şah var. Onları okuyacağız inşallah. Şimdi bu Beykuniye'ye geçmişte kimler şah yazmış? Yani bu kitap yazıldıktan sonra ne kadar önemli ki bu kadar kişi bu kitaba şah yazıyor. Birincisi birinci kitap Şerhun Nuhbetin Nebhaniye. Bu kitaba böyle bir şah yazmış birisi. ismini Şerhun Nuhbetin Nebhaniye. Bu kim? Şeyh Muhammed İbni Halife Nehbani diye. Bu 1345'te basılmış bu kitap. Mısır'da. İkinci olarak şerh Zurkani Zürkani var. Zerkan değil, Zürkani var. Bu da Muhammed Zürkani'nin. Bu da 1345'te basılmış. Bu da aynı şekilde. Ezher'de. Ezher tabasında Mısır'da. Evet. Hamiş, e, haşiyet Ejhuri ile beraber basılmış. Üçüncü olarak Haşiyetül Ejhuri ala şerh Zürkani var. Bu Zürkani'nin yazdığı şerhe Haşiye olarak Yine bunu Atiye el-Echuri el yazmış. Bu da yine 1345'te Mısır'da basılmış. Ondan sonra el -seh, e, sehlül e, e, var. Yine Şeyh e, Seyfir Rahman Ahmet diye birisi yazılmış. Bu da Hindistan'da basılmış. Bu kitaba şerh olarak. Ondan sonra bu kitaba 5. şerh El-Tekriyret Hasan Muhammed Meşşad diye birisi yazmış. bunu. Bu da Mısır'da basılmış. Sonra şerh Gamravi diye bir şerh yazılmış bu kitaba. Bu maktutat olarak bulunuyor. Ha, henüz basılmamış. Bu da Medine e, şeyde Mekke'deki Ummul e, Üniversitesi'nin kütüphanesinde bu el yazma eseri olarak hala duruyor. Sonra 7. olarak Şerh Abdullah Şerh Abdullah Sırajuddin'in şerh var. Bu da basılmış. Halep'te basılmış bu da. 8. olarak el Zehratus Semiyye Adı altında bunun bir şerhi yazılmış. Bu da Şeyh Cezemati, Cezamati evet, diye birisi yazmış. Yine bu da Mahdûl şeklinde bulunuyor. Birileri bunu herhalde şerhe koyulmaya başlamış. El-Behcetül Vadiyye diye yazılmış bir şerh daha 9. olarak. Bu da Şeyh Muhammed Neşşabe 1328'de basılmış bu da. Sonra başka 10. şerh olarak El Urcan, şey El Urjun Şerh Menzume Beykun diye Allah'a Sıddık Hasan Han. Sıddık Hasan Han biliyorsun çok e, yani çok uzun olmuyor ifadeleri çok uzun yıllar değil yani. Bu Sıddık Hasan Han selef alimlerimizden. Bu da bunu kimzikev El Muhaddis el Mubarrak Furi Tuhfatul Ahfazi'nin mukaddimesinde söylüyor. Sıddık Hasan Han alimlerimizden o kadar, yani tam tarihini bilmiyorum. Belki biraz eski de Sıddık ama Selef halimlerimizin yani. Bunu şer, sonra 11. olarak Şerhül Bediri var. Şerhül Bediri Dimyati. Şerhül Bediri diye bir şer yazılmış. Bunu El Ejhuri haşiyesinde zik ediyor. Bu böyle bir şerh olduğunu, tabii bulunmamış herhalde bu şer. Şerhül Hamevi var. Yine bunu bunu yine Echuri haşiyesinde zikrediyor böyle bir şerhi 12. olarak. 13. olarak Şerh Muhammed İbni Osman M Mir Gani var. Bunu da Hayruddin e, Ezzirikli Fil A'lamında zikrediyor bu şerhi böyle bir şerh olduğunu. Yine 14. olarak Şerh İbni Me'dan var. Şerh İbni Me'dan. Bunu da el-kettabi risalet el-mustatrafa zikrediyor. Er-risaletul El El mustatrafa adlı eserinde zikrediyor bu şerhi. 15. olarak şerh Beltani var. Şerhul Beltani. Bunu da Seyy Furrahman Ahmed zikrediyor. Şerhinde bunu zikrediyor. Sonra Şehel Ben Talibisi diyor ki burada yani bana müessir olan e bunlar topladıklarım bu isimler. Ee, ancak diyor yani Beykune şerhlerinden daha benim ulaşamadığım şerhler illaki vardır diyor. Basılmış veya maktut olan diyor. Böyle bir zikeri yapıyor. Evet. Şimdi inşallah son olarak diyoruz ki şimdi şurada bir şey verelim. Şimdi biz dedik ya Mustafa okuyoruz. Şimdi şöyle bir kısa bir taksimata giderek dersi bitirelim. Çok kısa. Şimdi biz dedik ki Şimdi mustalah neydi? Mustalah ne dedik? İlmunu yu'rafu bihi ahvâvur râvî vel mervî min haysul kabulü ve Yani kabul ve etmek açısından, değil mi? Değil mi? E, rivayet edilen ve edileni bildiren, bununla bilinen bir ilimdir. Tamam. Kendisiyle bilinen ilmin ismidir bu mustalah. Şimdi o zaman mustalahı böyle anladıktan sonra diyoruz ki bak. Peki bu e, mustalah ilminin faydası ne? Şimdi buna da dikkat çektirmemiz lazım. Şimdi... E, e, diyor ki Şeyh Usayyimin, bu hadisi, yani bu hadis delilleri var ya, bunları temizlemek ve takriyusu yani bunları böyle haslaştırmak, temizlemek neden? Kendisine ağırl olan zayıftan ve istillerle engel olan şeylerden temizlemek içindir diyor bu. Bunun faydası budur, tamam mı? Çünkü diyor ki mesela İbn Usayyim Şeyh Usayyimin diyor ki. Çünkü diyor ki mesela hadisle istidlal eden iki, şey, iki şeye muhtaçtır diyor. Bir diyor o hadisin yani sen bir hadisten bir hüküm hakkında istidlal edeceksen iki şey gereklidir sana. Bir o hadisin sabit olduğunu ortaya koyman. Hadis sabittir yani sahih. Kabul edilecek bir hadis. Gerek istidlal yönüyle e, yani gerek e, kaide olarak hadis sahih. Yani hadis kaidesi olarak değil mi şer'i kaide olarak sahih gerekse de hadis ilmi olarak sahih olduğu sabit olacak birincisi bu. İkincisi de o hadisle istillal mi? Bazen hadis sahihtir ama hadisten anladığın istillalin senin batıldır. Yok mu hiç tasavvufçılardan hadisle istillal eden şirke? Var ama istillalleri, hadis sahih belki ama istillalleri batıl. O zaman iki şey lazım değil mi? İki şey lazım. Birincisi sabit olacak o hadis. ikincisi istillalin de doğru olacak. Değil mi? Şimdi biz diyoruz ki bak o zaman diyoruz ki hadis kısmı hadis ikiye ayrılıyor. Yani e, ilm, e, hadis ilmi şöyle iki baba ayırabiliriz. Şimdi bu hadis e, menzumeye giriş yapmıyoruz tamam mı? Bu hadis ilmini diyoruz ki ikiye ayırabiliriz. Birincisi diyoruz ki ilmul hadisi rivayeten ve ilmul hadisi dirayeten. Yani rivayet olarak hadis ilmi. Evet. Bak çok önemli rivayet buraya yazalım. Rivayet olarak hadis ilmi dirayet olarak hadis ilmi şeklinde e, ayırabiliriz. Şimdi rivayet olarak hadis ilmi ne demek? Yani bu ilim neyden, neyden bahsediyor? Neyi araştırıyor bu ilim? Yani ne biz sasirlemin bak bizzat fiillerini, hallerini açıklıyor. Yani yani ne nakli değil nakledilde nakledileni araştırır. Bak diyoruz ki diyoruz ki rivayet olarak hadis ilmi nakli değil nakledileni araştırır mesela mi he yor yo, e, e, rivayet rivayet evet. yani e, yani ne demek bu mesela nebi saselimden bize bir şey gel bir hadis geldiği zaman değil mi biz hemen bunu araştırırız şimdi bu hadis geldi sabit olarak geldi diyoruz ki bu hemen bir araştırma içine giriyoruz. hadisin fıkına mesela diyoruz ki bu nebi saselim kavli midir bu fiili midir yoksa bu hali midir bu buna mı delalet ediyor yoksa buna mı delalet ediyor bu? Tam Bu rivayetin şey, şeyi, içeriği yani. Tamam mı? Yani o zaman bu e, rivayet olarak hadis ilmi tamam mı? Yani Nebi Saslim'in bizzat zatından araştırıyor. Zat, zatı hakkında bir ilim yani. Tamam mı? Yani onun zatından sadır olan şeyler, e, kavillerinden, fiillerinden, hallerinden sadır olan şeyler. Evet. Bu neye delalet ediyor? Tamam mı? Bu. E, bir de yani e, rivayet, dirayet olarak e, hadis ilmi var. İşte o da mustalah dediğimiz kısım. E, dirayet olarak. Yani ne? Yani ravi'nin ve rivayet edilen yani rivayet edenin ve kendisinden rivayet edilenin durumu araştırılır red veya kabul noktasında. Yani bu birisi rivayet ediyor. Bu rivayet edeni araştıracağım. Bu kimden rivayet ediyor? Onun halini, durumunu araştıracağım. Mesela örnek. Mesela bir tane Rabi bulduk. Tamam mı? Biz ne yaparız? Bu Rabi'yi araştırırız. Bu Rabi makbul mudur? Merdut e, Yani merdut mudur değil mi bu Rabi? O zaman Rabi'den makbul olanları araştırırız. Merdut olanları araştırırız. O yüzden bundan sonra yani bu söylediğimizden ne çıkıyor o zaman? O yüzden diyoruz ki Rabi'yi kabul etmek Rabi'yi kabul etmek illa yani rivayet edileni kabul etmek illa rivayet edileni kabul etmeye gerektirmiyor. Evet. Yani o rivayet edilen şeyi kabul Çünkü bazen raviler ne olur? Sika olabilir değil mi? Evet. Ancak metin ne olabilir? Şaz olabilir. Evet. Kendisinde illet olabilir. O yüzden o zaman kabul etmeyiz. Evet. İlla yani o raviler, isnadı o raviler e, sahih diye, sika diye illa e, naklettikleri o şeyden istilal edeceksin diye bir... E, şey söz konusu değil. Bir şart yok yani. Çünkü neden? Bazen çünkü mesela e, bu raminin yani bu e, e, senedin ricalleri tamam mı? Had, e, yani kabul derecesine ve sika derecesine ulaşmıştır. Ancak hadisin bizzat kendisi e, yani e, ulaşmamıştır bazen sika derecesine bazen. Ama yine de e, hadisin kendisi bazen makbul olabilir. Yani belki sika derecesinde değildir. Ama yine makbul olabilir. Neden? Çünkü şahitleri bulunuyordur kitap ve sünnetten. Evet. Anlatabiliyor mu? Hani söylediklerinin şahitleri bulunuyordur. Veya şer'i bazı kaydeler var onu teyit eden. O yüzden o hadisi yine de alabiliyorsun. Bunlar e, ileride gelecek. Tamam Kısaca yani böyle bir giriş yapmış olduk. E, en son şu Beykuniye'yi e, bu iki buçuk sayfa ilk dersimiz olduğu için bunu da okuyacağız. Ders bitecek inşallah. Şimdi ben bu e, Beykuniye Risalesi'ni de komple okuyayım. Yani kitap. Şimdi bu kitabı bulamıyoruz. Hani Türkçesini veya Arapçasını bakmak lazım. Bilgisayardan bulurum. Zor değil. E, o yüzden hani en azından buradan duysunlar kitabı komple. Tamam Not alanlar olur. Mesela Arapça okuyanlardan, bilenlerden vesaire. Şimdi bu menzumeyi komple okuyalım. Ama şundan okuyayım. Bu daha güzel hattı. Bu menzumeyi. İnşallah ezberleyelim bunu da bu menzumeyi önemli yani. İleride ezberle. Ben de ben de ezberlemedim yani Allah yardım etsin. Ama niyetim var ezberleyeceğim. Başladım ha. Ezberlemeye ezberlemeye başladım ama da ezberlemedik. İnşallah ezberleriz. Önemli çünkü tablo şeklinde kafada dursun. Tembellik yaptık biz biraz ezberlemedik. Evet. Metnul menzumetil Bey Beykuniye bunu okuyalım. Bismillah <gülüyor> <gülüyor> أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه أضل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقتوع والمسند المتصل الاسناد من رابيه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راب يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل مسلسل كل ما مسلسل ما على وصف أتا مثل أما والله أمبان الفتى مثل أم مثل أما والله الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أو أن حدثني تبسما عزيز مربي اثنين أو ثلاثة مشهور مربي فوق ما ثلاثة معنأن كأن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راب لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما, وما أضفته إلى الأسحاب من قول مفئل فهو موقوف زك ومرسل من الصحابي يسقط وقل غريب ما روارا فقط وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطئ الأوسال والمعضل الساقط منه اثناني وما أتى مدلس النوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن ينق... ينقل عن من فوقه بعنوأ والثاني لا يسقطه لكن يضف إسناده بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال واب ما براب قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرض ما قيدته قيّدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة وما بعلة غمود أو خفا معلل عندهم قد عرفا وزختلاف سند أو متن مضرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين أن أخه مدبج فأرفه حقا فنتخه متفق نفسا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخطه الخط فقط وضده مختلف مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راب غدا تعديله لا يحمل لا يحمل التفردة متروكه ما واحد بهن فرد وأجمع لضعفه فهو كرد وال ''Vel kezibu'l muhtelefu'l mesnu'u alen nebiyyi fe zâlike'l mevdu'u'' ''Ve kadâ tedkel cevheril meknûni semmeytuha menzûmetul baykûni'' de veriyor burada. ''Ve kadâ tedkel cevheril meknûni semmeytuha'' ''İsimlendirdin'' diyor. ''Menzûmetel baykûni'' ''Beykûni menzûmesi'' diye isimlendirdin diyor en sonunda. Evet, <gülme> <gülüyor> adamlar acıpt. Evet son son zaten şeyler. Ve kad atat ve kad atat el cevher el maknuni semmaytuha manzumatul bayquni sallallahu ve sellem Muhammed Bir dakika şey işte hadis sünnet artık gireceğiz. Allahu alem.